Güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Canın Hukuku programına hoş geldiniz diyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün konuğumuz Şeffaflık Derneği temsilcileri, yöneticileri Sayın Avukat Oya Özarslan, Sayın Şehriban Tunç Bilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Açık Radyo dinleyenlerine sizleri kısacık tanıtalım mı? Evet. Ben Oya Özarslan, şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda hukukçuyum, özel olarak çalışıyorum. Bu şeffaflık uzun sonları... yıllardır bu konuyla uğraşıyorsunuz değil mi Bayan? Epey uzun. Yani. yani resmi olarak kuruluşu aslında örgütümüzün 2008 yaz itibariyle ama ondan evvel de bir epey bir. Ee, ...bu konuyla ilgili e, çalışmalarımız var. <gülüyor> Uzun yıllardır beğeniyoruz, evet. <gülüyor> Siz Şehriban Hanım? Ben Şehirban Tunçbilek, Bilek. E, Merkezi'nin koordinatörüyüm. Hı hı. Aynı zamanda Şeffaf Derneği'nde de çalışıyorum. E, faaliyetlerini e, yönetiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Açık Radyo dinleyenleriyle... E, ...Şeffaflık Derneği hakkında... E, ...bilgiler e, çalışmalarınızı paylaşacağız. Bilgiler alacağız sizlerden. Ama ilk önce şeffaflığın tanımıyla başlayalım desem ne dersiniz? Nedir şeffaflık? Şeffaflık yani çok kısa olarak aslında serbest bir bilgi akışını içeriyor diyebiliriz. Yani soyut bir kavram ve son zamanlarda gelişen de bir kavram. Yani son zamanlarda derken en az bir hani bir 20 küsür yıl öncesinden itibaren... Ee, gündemimize girmiş bir kavram. Özellikle de Türkiye'de. Ee, şeffaflık dediğimizde biz ya kamu idaresi ya da özel sektör kuruluşları, şirketlerin e, yani karar alıcı ve uygulayıcıları diyoruz biz buna genel olarak. Sadece devlet değil. Aslında bazı tanımlar sadece devleti içeriyor ama e, yani özel şirketlerin de tabii hissedarlarına, e, yatırımcılarına karşı sorumlulukları var. E, karar alıcı ve uygulayıcıların aldıkları kararlar bu karar alma süreçleri aynı zamanda işte yapıları hedefleri politikaları bu politikaların hayata geçmesi ne ilişkin sonuçlar bunların kamuyla paylaşılması ve bu paylaşımın doğru eksiksiz zamanında anlaşılabilir ve güvenilir bir şekilde yapılması hı hı. şeklinde tanımlayabiliriz temel hı hı. olarak bu hı hı. ama şeffaflık tek başına ...tek başına bir şey ifade etmiyor aslında. Birden çok kavramı birden içeriyor. Yani biz şeffaflık dediğimizde genel olarak üç kavram üzerinde konuşuyor oluyoruz. İşte dürüstlük, integrity dediğimiz o bir bütün kavram. Aynı zamanda hesap verebilirlik. Hı hı. Çünkü bunlar olmadan aslında şeffaflığın tek başına bir şey, ifade, bir şey hı hı. ifade etmesi söz konusu hı hı. değil. Yani dürüst olabilirsiniz ama... Dürüst olmayabilirsiniz ama bunu e, halka açıkladığınızda bunun kamusal açıdan bir yararı yok. Hı hı. E, aynı şekilde e, şeffaf olabilirsiniz e, ve de dürüst olmayabilirsiniz. E, bu, bu açıklanabilir ve bununla ilgili de e, herhangi bir sonucu olmaz. Bir, e, sorumlu olmazsınız yaptığınız kararlardan ötürü sorumlu olmazsınız. 3. öge. E, hesap verilebilirlik, sorumlu olmak yani. Hı hı, dürüstlük, ee, hesap sorulabilirlik, üçüncüsü. E, şeffaflık, dürüstlük ve hesap ha, verebilirlik. Üç, üçü bir arada, sancayak üçü, gibi. Üçü bir arada değerlendiriyoruz. Hı hı. Yani e, özellikle de hesap verebilirlik kavramı çok önemli tabii. Çünkü hesap verebilir olmazsanız e, şeffaflık havlamını böyle ridiküle etmiş bir hale gelebiliyorsunuz aslında. Onun da örneklerini görmüştük geçmişte hani e, başbakanlarımızdan birisi vardı mesela bir, bir yolsuzluk olayı vardı. En sonunda o çok kuma oyunda tartışıldı falan en sonunda dedi ki yani verdiysem ben verdim. Ne olacak ki? E, gibi bir ifade kullandı. Böylece de e, çok gülünç ve işlevsiz bir hale de getirebilirsiniz aslında e, Hı -hı. şeffaflık dediğimiz kavramı. E, şeffaflıkla bilgiye erişimi tabii özellikle ve öncelikle bilgiye erişimi kişilerin ...bilgiye ulaşma hakkını ki artık biz bunu hak olarak e, tanımlıyoruz. Çünkü hani bizi yönetenlere e, bir yetki veriyoruz biz. bir Yani o kullandıkları kamu erkini aslında bizden aldıkları yetkiyle bizim verdiğimiz oyla e, kullanıyorlar. Bir yetki veriyoruz ve bu yetkinin sonucunda yani işlemleri görmek istiyoruz. Neler yapılıyor ve nasıl e, yapılıyor ben bundan nasıl etkileneceğim... E, bu açıdan da e, şeffaflık kavramı birebir demokrasiyle ilişkili e, diye Hı -hı. düşünüyorum ben. Hı -hı. Yani aslında bu konuda çalışmalar da var. E, ne kadar şeffaf o kadar demokrasi e, <gülüyor> gibi. E, doğrudur bu gerçekten öyle yapılan çalışmalar var. E, özellikle demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde e, özgürlüklerle birlikte şeffaflığında daha çok geliştiğini ve usulsüz, uygulamaların uygulamalarında az olduğunu görüyoruz. Doğru. Uygarlık da da çok ilişkili bir kavram galiba değil mi? Biraz. Bir anlamda. <gülüyor> bir anlamda öyle. Yani şöyle işte katılmayı, haklarınızı kullanmayı. Şimdi bilgiye erişiyorsunuz ama bilginin bir anlamda da bilgiye erişen kişinin Buna bir tepki vermesi, buna ilişkin bir geri bildirimde bulunması ve buna ilişkin sesli olarak ifade etmesi, sesini duyurması gibi bir şey. Yani aslında bunu kabul ettiğiniz zaman düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili de birçok şeyi kabul ediyor olmanız gerek. Yani bilgiye ulaşan kişi bu bilgiyle ne yapacak? Yani bu bilgiyi özümseyip bununla ilişkili olarak sesini yükseltecek, sesini duyuracak. Bu konuyu evet. Wikileaks olayı... Herkesin gündemine taşımış oldu bir bakıma, değil mi? Wikileaks olayı taşıdı. Ham bilgi atılıyor ama. Evet, e, yani orada aslında şöyle bir şey var. Wikileaksle şeffaflığı çok e, yakından ilgilen, e, yani birçok kişinin aslında e, gündemine getirdi. Burada ama şöyle de bir şey var. Yani Wikileaksle elde edilen bilgi, bilginin kaynağına baktığımızda e, aynı anlam, aynı zamanda. E, yani hukuka uygun ve yasal olarak da elde edilmiş bir bilgi midir? Bir de bunu e, içermek lazım. Yani şeffaf dediğimizde bir hukuka uygunluk istiyoruz. Ama bilgiyi ulaşırken, bilgiyi yayarken de hukuka uygun olması gerekir. Yani bilgiyi alanın değil, verenin de aslında hukuka uygun davranması gerekir. <gülüyor> e, bu anlamda şöyle oldu diye düşünüyorum ben. Yani şeffaflıkla ilgili kavram... İşte aslında demokrasinin gelişmesiyle birlikte e, gittikçe genişledi. Yani devletin alanı gittikçe daraldı ve kişilerin hak ve özgürlükleri gittikçe genişledi. E, bu yüzden de e, önceden bilgiyi işte devletin ne kadar uygun görürse, ne kadar takdir ederse verdiği bir şeymiş gibi e, görürken şimdi böyle çok, e, çok sınırlı alanlarda kısıtlama yapabiliyoruz buna. İşte ticari sırlar, özel hayatın gizliliği devlet Ve, sırları. Devlet sırları <gülüyor> o kavramda son derece tartışma götüren bir kavram. <gülüyor> o var. kavramı ben çok e, böyle dikenli, tehlikeli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ulusal güvenlik belli açılarda kullanabilirsiniz ama işte bu kamu yararı, menfaati, işte kamunun sağlığı, kamunun güvenliği falan gibi kavramlara girerseniz bunların aslında o iktidarı kullanan e, idare tarafından çok geniş yorumlanmaya açık olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında orada yani subjektif kavramları mümkün olduğu kadar aza indirmek lazım. Çünkü e, yani uygulamalar tamamıyla gösteriyor ki burada dar yorumlama ve geniş yorumlama ile ilgilidir. Ve mümkün olduğu kadar da yoruma açık e, bir yer bırakmamak gerekecektir. Peki Sayın Özarslan. Şimdi biraz da... E... Şehriban Hanım'a sorayım. E, Şeffaflığa Çağrı Merkezi koordinatörüsünüz. Hı hı. Şeffaflık Derneği çatısı altında. E, nedir Şeffaflığa Çağrı Merkezi projesi? Şeffaflığa Çağrı Merkezi'nde e, gönüllülerimiz vasıtasıyla çağrıları alıyoruz. Hı hı. E, vatandaşlarımız eğer ki bir usulsüzlükle veya bir yolsuzluk olayıyla karşılaştıkları durumunda e, ve bununla mücadele etmek istiyorlarsa biz arıyorlar ve biz onlara gerekli desteği sağlıyoruz. Destek nedir burada sağladığımız şey? Onları temel hakları konusunda bilgilendiriyoruz. Nerelere başvurabilirler, neler yapabilirler, devletin hangi mekanizmalarını çalıştırabilirler. Çünkü çoğu zaten bundan bir haber. Yani yolsuzlukla ya da rüşvetle karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Hatta bunu bir yere bildirebilirler mi? Bununla mücadele edebilirler mi? Ee, bu konuda da bilinçsizler ee, ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Ee, o anlamda hem biz e, Şeffaflığa Çağrı Merkezi projesinde, merkezin faaliyetlerinde yaygınlaştırarak e, sesimizi olabildiğince duyurarak vatandaşlarımızı bizden haberdar etmek istiyoruz hı hı. ki bu konuda başvurabilecekleri bir merkez olduğunu, bir bilgi merkezi olduğunu farkına varsınlar ve biz arasınlar ve bilinçlensinler. Hemen rica edeyim, hemen şu anda duyurun mesela radyo <gülüyor> dinleyenlerine. 0800 212 211, 211 1212'den bize hı hı. ulaşabilirler ücretsiz olarak. Hı hı. Ayrıca 0 Bire cep telefonlarından bize ulaşabilirler. Ne 200 cep telefonu numaramız 219 -26 -14. 26 14. 0212 219 26 14 cep telefonlarından 0800 211 12 12 de e, sabit hatlardan ücretsiz olarak arayacakları numaralar. Hı hı. Ayrıca hı hı. web sitemiz web var. Web sitemizden de bize ulaşabilirler. www.seffaflik.org www.seffaflik.org bize ulaşabilirler. Orada bir bildirim sayfamız var. Hı hı. Onu doldurarak bize ulaşabilirler. Hı hı. Ayrıca Elektronik posta gönderebilirler. Adres, gönderilmiş. E-postayı e da gönderebilirler. Olur. Info da gönderebilirler. Hı hı. Hem e-mail yoluyla hem gelerek bizi ziyaret ederek hem de telefonla bize başvuruda bulunabilirler. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bizim toplumumuzda ya ne olacak şimdi söylesek ne olacak kim kulak asacak filan gibi böyle bir zaten bu algı çok yaygın umursamazlık vardır evet. ya umursamazlık yalnız kalma hissi hı. birazcık da işe, i̇şe yaramayacak duygusu. yani yine başvuruyorum dilekçemi gönderiyorum nitekim aldığımız birçok çağrıda da bunu gördük hı hı. rüşvete tanık olmuşlar ya da istenmiş ya da duymuşlar bize başvuruyorlar diyorlar ki hani biz Birçok yere başvurduk dilekçe yazdık ama bize geri dönmüyorlar e Dolayısıyla peşini bırakıyorlar yani ne yapacağız ne edeceğiz O noktada tıkanıyorlar Dolayısıyla bu yönde de çağrılar alıyoruz Yani bir şekilde vatandaşın aslında kendi inisiyatiflerini kullanarak Bunun farkına vararak bunu mücadele edilebilir bir konu olduğunu bilmeleri gerekiyor Amacımız da bu zaten bu yönde çalışmalar yapıyoruz bilsinler ve bize ulaşsınlar Peki e, somut olarak neye yarar Şeffaflık Derneği'ne bir yolsuzluk ihbarında bulunmak yani yöntemlerini e, yöntemleri konusunda bilinçlendiriyoruz <gülüyor> yani bu e, yapılan ortada bir haksızlık var temel bir haksızlık var e, insan hakları ihlallerinden bir tanesidir bu <gülüyor> e, ama mücadele edilemez bir şey değil. Hukuk yolları Hukuk, mı öneriyorsunuz hukuki... örneğin? Yani bu konuda evet çalışmaların yani başvurularını nerelere yapabilecekleri konusunda Hı -hı. temel hukuksal yolları onlara gösteriyoruz. Hı -hı. Yönlendiriyoruz. Cumhuriyet savcılıklarına nasıl dilekçe yazacaklar mesela bu konuda Hı -hı. da hizmet veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Adli yardım ama başvurmaları gerekiyor. Ee, bu konuda da onlara yol gösteriyoruz. Yani, yani devletin bir... kendi mekanizmalarını bilgi edinme kanunundan tutun da <gülüyor> bütün mekanizmalarını hakkında bilgi de veriyoruz onlara. Yani bir iç dökmeden ibaret kalmıyor bu. O da var o da var tabii. E, yani o da çünkü önemli karşısı parçası. Evet çok önemli bir parçası çünkü e, arıyorlar bizi ne yapacaklarını bilmiyorlar ama bir şey de yapmak istiyorlar hmm. çoğu. Çoğu. E, o bir şeyi hani dert yanma olarak da e, sunabiliyorlar. Yani biz saatlerce konuştuğumuzu biliyoruz. Mesela 45 dakika boyunca e, bir vatandaşımızın çaresini dinlediğimiz oluyor. E, çünkü adam kendini yalnız hissediyor. E, bir şey yapamayacağını düşünüyor. E, o yalnızlığını hani birisiyle paylaşmak istiyor ve bir umut da arıyor aslında. Yani kendi içinde hani tamam bununla karşılaştım, böyle bir durumla karşılaştım. E, ama bir şeyler de yapmak istiyor ve... E, bununla savaşma, mücadele etme yöntemlerini bilmediği için de başvuracak bir yer arıyor. <gülüyor> Bu anlamda hani sarılacak bir elin tutabileceğimiz bir tutulacak dal, evet, dal oluyor. Dal oluyoruz. Ben, o yanı bir şey ekleyeceğim. Bir şey diyeceğim galiba. evet. E, e, biz burada aslında görevimizin e, sınırlarını doğru tam tanımlamak gerekirse Tam olarak bir hukukçunun bir avukatın yaptığı e, işlevi yapmıyoruz. E, bunu yapmamız da söz konusu değil. Yani e, hiçbir şekilde e, kimsenin vekaletini alıp e, onları e, davalarda ya da çeşitli kamu organları önünde e, temsil etmiyoruz. Böyle bir sürecimiz kesinlikle yok. Bizim e, temel bilgi sağlamak ve destek sağlamak halihazırda hazırda bazı mekanizmalar var. Kanunlarımız çerçevesinde özellikle de son beş yılda geliştirilmiş Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde buradan doğan bazı hakları var. Bu haklarını kullanmaları yani daha çok bir hak savunuculuğu tarzı bir şey. Hı hı. Ve bununla beraber de önemli bir başka işlevi de farkındalık yaratma, bu konudaki duyarsızlığı kırma. Hı hı. Çünkü yani biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi... Ee, özellikle de hani sıradan vatandaşsanız hı hı. E, yoksulsanız e, işte dezavantajlı gruplardaysanız Örneğin e, kendinizi bu var olan e, işte büyük heyula sistemin içinde e, çok e, ufak bir parça hissedebilirsiniz bunu değiştirebilmeyeceeğiinizizi düşünebilirsiniz yapacağınız herhangi bir aktivitenin bunu değiştirmeyeceğini düşünürsünüz e, Bu yüzden e, gelir geçer bu işler. Zaten böyle bir şey de var. Yani herkes yani böyle gelmiş böyle gider e, şeklinde Doğru. bir yaklaşımı var. Doğru. Bunun için aslında daha çok bir e, bilgilendirme, farkındalık yaratma, bu konudaki duyarsızlığı kırma ve de yani bu mücadele böyle olur aslında. Yani bu mücadele insanların teker teker talepleriyle olur. Yani toplumsal bir talep olmadan sadece siz üst düzeyde reformlar yaparak işte e, harik Kulağda kanunlar falan çıkararak ve o kanunları da raflarda bulundurarak devam edemezsiniz. Yani bir talep olması lazım ki insanlar bunu hak olarak talep edebilmeli ki benim kanundan doğan bazı haklarım var. Bu haklara göre bana usulüne ve hukuka uygun bir şekilde mi e, e, davranmak durumundasınız. Ve buna aykırılık olduğunda da ben bu hakkımı arıyorum. Yani e, yargısal yollarla aranabilir, idari mekanizmalarla aranabilir. Ama bu haklar nelerdir? Bu konuda bir temel bilgilendirme daha çok bizim yaptığımız. Ve de e, vatandaşın elini güçlendirmeye çalışma bir miktar Hı -hı. E, bu süreçte. Vatandaşı katma yani Hı -hı. sivil inisiyatif geliştirme. Ee, dediğim gibi yani bir hukukçuluk görevi e, üstlenmiyoruz hı hı. kesinlikle. Şimdi Şeffaflık Derneği yani Türkiye'mizdeki Şeffaflık Derneği Uluslararası Şeffaflık Örgütü Transparency International'ın e, Türkiye kolu gibi de çalışıyor değil mi? Evet Türkiye kolu. Türkiye kolu gibi değil Türkiye kolu ve o örgüt Transparency International Yolsuzluk Algılama Endeksi Rüşvet Verenler Endeksi ve küresel yolsuzluk raporu yayınlıyor her Doğru, sene. Doğrudur. Evet, Değil mi? Evet, evet. Ve siz katkıda bulunuyorsunuz. Ee, Türkiye olarak. E en azından mi paylaşıyorsunuz. Nasıl oluyor? Şimdi bu endeksler Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün sürekli yaptığı bu endeksler bu alandaki ...en önemli endeksler aslında. Hı -hı. Özellikle de yolsuzluk algılama endeksi... E, ...bizim kamuoyumuzda dahi çok... E, ...yakından bilinen Aynen. bir endekstir. E, bu... E, ...bütün dünyadaki 180'e yakın ülkeyi... ...bu değişiyor Hı -hı. bazen. 3 ülke çıkıp 5 ülke giriyor falan. E, 180'e yakın ülkeyi... E, ...yolsuzluk algısına göre değerlendiriyor. Buradaki algı önemli bir şey. E, çünkü... E, yani bunu aslında veri olarak bulabilmek, somut bir şekilde yolsuzluk şurada vardır, yoktur diye bulabilmek çok zor bir şey. Kanıtlara dayalı bulundurabilmek ancak işte mahkeme dosyalarına intikal etmiş olanları bulabilirsiniz. Bu da bir hı hı. yani bir buzdağının e, suyun üstünde kalan kısmı hı hı. E, olabilir ama e, insanların rapor etmedikleri, yargısal düzeye yansımayan Büyükte bir bölümü vardır. Bu bölümü içeriyor. Bunu da aslında şöyle, bu algı da, algıyı da şöyle ölçüyorlar. Ülkede çalışan uzmanlar, ülke uzmanları ve iş dünyası. Bu iş dünyası ve ülke uzmanları yerli ve yabancılardan oluşuyor. Karma bir endeks yani. Hem o ülkeye gelmiş, o ülkeye yatırım yapan... Ee, ve ülkede iş yapmak isteyen yabancılar olabilir. Hem de hala hazırda ülkede bulunan o ülkenin işte e, ulusal e, kurumları olabilir. E, bunlar iş yaparken nelerle karşılaşıyorlar? Onların bir toplam e, algısını içeriyor. Yani e, örneğin yabancılara bak, bakıldığında uluslararası şirketler diyelim. Gidiyorlar dünyanın birçok ülkesinde iş yapıyorlar. İşte Nijerya'da iş yapıyor, Çin'de iş yapıyor, Güney Amerika'da iş yapıyor, geliyor, sizin ülkenizde de yapıyor. Ve bunları toplam değerlendirdiğinde ülkeleri böyle bir sıraya koyuyor. Hangi ülkede benim işim herhangi bir ruhsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmadan usulüne uygun, kurallara uygun bir şekilde gidiyor. Ya da tersi. Ya da tersi. Rüşvet evet. vermeden iş yaptırılamayan... Ülkeler, ülkeler sıralaması. Evet, birincilik o. kimde? Ee, bu anlamda birincilik... E, bu. Kazakistan e, yok mı? Yok yok. <gülüyor> Kazakistan aşağılarda tabii de. Afganistan, Irak e, gibi ülkeler var. E, Sudan gibi ülkeler var. E, i̇lk ondaki ülke ise daha çok e, İskandinav ülkeleri. İşte e, Yeni Zelanda, Finlandiya gibi ülkeler var. Onlar ilk sıralardalar. Yani temiz algısı var bu ülkelerle ilgili. Onlar ama olumlu anlamda. Olumlu anlamda. Olumlu. Evet evet. Tabii. Olumsuz anlamda birinciliği sormuştum. Yani. O işte Afganistan, Irak, Afganistan. Sudan, e, Myanmar e, gibi ülkeler. Burma. Türkiye ortalarda bir yerdeydi galiba. Türkiye en son, en 58 en bu sene 56 oldu. Ama bu hani işte Hemen e, sınıf atladık falan anlamında değil. E, bazen metodolojik anlamda da işte birkaç ülke giriyor birkaç ülke çıkıyor falan o sene endekse. E, notumuz geçen seneyle aynı 4.4 notumuz. Hani bu Kaç box, üstünden? 10 üstünden 4.4 yani, Zayıf bir öğrenci bu. 4.5'dan 5 bile değil yani. Değil, değil. Ya, onu diyemezsiniz. <gülüyor> zayıf öğrenci karnesi Peki e, yıllara zayıf. göre yani eskiden nasıldı şimdi nasılız? Türkiye. ilk ilk yapıldığı zamanlarda 96 yılındaki 4.1 civarında hı hı. hani çok çok müthiş bir ilerleme olmamış hani o yıllara baktığınızda ama mesela 2001'li yıllarda işte bu krizin olduğu yıllarda 3.3'lere 3.4'lere kadar hı hı. düşmüş. Bu şimdi algı algıyla ilgili bir endeks olduğu için tabii o sene içindeki Büyük skandallar, yolsuzluk skandalları, ülkenin ekonomik durumu da tabii buna bağlı olarak bu, bu algıyı etkileyebiliyor. Yani ülkede birçok şey yozlaşmış. Yani insanlar birebir para vermeseler dahi usulsüz bir şekilde işlemlerini yaptırmak için. E, yani işleri zorlaşmış, e, işte sadece birebir parayla da ilgili değil. Yani ekonomik bir şey değil. Adam kayırmacılık tarzı şeyler de çok fazla. Tabii, tabii. E, Bunları değerlendirip toptan bir e, algı e, hı hı. değerlendirmesi yapıyorlar. Bu Corruption Perception Index dediğimiz yolsuzluk algı endeksi e, temel olarak bunu içerir. Hı hı. Türkiye'de burada işte 56.44. Bizi şu sıra dinlemeye başlamış dinleyenler için <gülüyor> tekrarlayayım, Bilgi Çağının Hukuku programındayız. Sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo burası. Ben Avniye Tansu Konuklarım Sayın Oya Özarslan Avukat Özarslan ve Sayın Şehriban Tunç Bilek Konuklarım Türkiye'deki Şeffaflık Derneği'nin yöneticileri Şehriban Hanım da Şeffaflığa Çağrı Merkezi'nin koordinatörü Hı. Peki ara vermeden devam ediyoruz Çünkü programımızın sonlarına doğru yaklaştık Peki Sayın Özarslan ee, kalan e, son 3-5 dakikada hatta 3 dakikada açık radyo dinleyenlerine vermek istediğiniz mesajları alırsak? Um, ya yeah. Biz aslında yani temel olarak işte yolsuzlukla mücadele diyebiliriz bizim faaliyet alanımızı. Ama bunun karşılığında niye şeffaflık gibi bir kavramı özellikle de hani böyle soyut bir kavramı kullandık? Yani bunu kullanan söyleyen insanlar da oluyor. Diyorlar ki yani nasıl anlatacaksınız bunu insanlara? Şeffaflık soyut bir şey falan. Şimdi bir anlamda soyut bir şey ama bir anlamda da hayatımızı ...yatay kesen bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yani her konuyla ilgili. Eğer e, bir yönetim... ...bizim işte... E, ...oylarımızla iktidara getirdiğimiz bir... E, ...siyasal iktidar olabilir bu. Herhangi bir yerel yönetim olabilir. E, ya da bir... E, ...özel şirket olabilir hisselerini aldığımız. Bu yönetim... E, işte ...kamuya açık... E, ...sorumlu bir şekilde... ...çalışmazsa biz bundan zarar görürüz. Yani bu çok açık bir şey yani bu çerçevede mesela 1999 depremini düşünün. O deprem sırasında ölen binlerce insanı düşünün. Bu aslında birebir ülkemizde ...şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yöntemin, e, yönetimin olmaması bu alanda en azından hı hı. olmamasından kaynaklanan bir şeydi. Yani o depremde bizim e, tepemize çöktü, e, birçok insanın başına çöktü. E, bu yüzden aslında son derece somut olduğunu da e, inanıyorum ve e, şeffaflık istersek biz... ...bu aslında birçok insanın da kendini e, özdeşleştirebileceği bir e, kavram... Ee, yolsuzlukla mücadelenin panzehiridir şeffaflık hı hı. Bunu daha çok talep edersek e, Yöneticilerimizin bizimle paylaşmasını talep edersek Ve sorumluların da yargılanmasını talep edersek Daha şeffaf bir toplumda yaşayabiliriz Daha e, düzgün daha temiz bir toplumda yaşayabiliriz diye düşünüyorum Hani hep klasik söylemdir ya böyle gelmiş böyle gider Değiştiremeyiz falan böyle bu yaklaşımlar Bu paradigmaları değiştirin diyorsunuz Kızacak. Bu gözlükleri atalım diyoruz. Atalım evet. <gülüyor> Peki son dakikalardayız. Ee, Sayın Tunç Bilek'ten rica edelim. Şeffaflar Çağrı Merkezi'ne çağırın bir kere daha lütfen. <gülüyor> şeffaf toplum şeffaf gelecek diyoruz biz. Şeffaflık, Şeffaflık Derneği olarak lütfen e, bu tür durumlarla karşılaştığınızda bizi arayın ücretsiz olarak 0800 211 12 12 numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca cep telefonlarınızdan da 0212 219 26 14 numaralarından bize yine ulaşabilirsiniz. Bizi ziyaret edebilirsiniz adresimizde, ofisimizde. Ee, internet sitemizden de cetaphil.org'dan da bize e, bildirimlerde bulunabilirsiniz. Ee, ve e-postamızda e her zaman aktif e bildirimlerinizi bekliyoruz. Info nokta nokta Hı -hı. Peki Sayın Avukat Oya Özarslan, Sayın Şehriban Tunç Bilek, çok teşekkürler ediyoruz açık radyoya geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz İleride e tekrar bekleriz. Olumlu sonuçları paylaşalım dinleyenlerimizle. İnşallah. Teknik İnşallah. Masada arkadaşım Eli ile birlikte iyi haftalar diliyoruz. İlginiz efendim. için çok teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederiz.